Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık radyo duvis 95.0 da güreşiyoruz. Uzun zamandır güleşmeye devam ediyoruz. İyisin İdam'cim. İyiyim Kerem'cim. Artık yan yanayız, mutluyuz. Evet. <gülüyor> bir süredir. <gülüyor> evet. Stüdyoyu özledik hakikaten ama en azından yan yanayız. Birbirimizin gözlerinin içine bakıyoruz. Evet. İfadelerimizi anlıyoruz. Bazen nerede duracağımızı. <gülüyor> İlk özellikle pandeminin başladığı dönemlerde iletişim kazaları daha çok oluyordu. Aynı evet. anda konuşmalar. Yan yanalık iyidir. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Kalmusla Güleş Gmail adresimiz var, Kalmusla güreş Instagram adresimiz var, aynı zamanda Twitter adresimiz var. Ee, sevgili dinleyicimiz Tekin Özerteme'de buradan teşekkürlerimizi iletelim desteği için sağ sununa, sağ olsun, an eksik olmasınlar. Ee, birkaç haftadır eşyalara bakıyorduk, ee, eşya e, başlığının e, neydi? Eşyanın tabiatı Ba evet, o ana başlığı. At ben çok arzu etmiştim. Evet, Bidemci'nin <gülüyor> evet, arzusunu yerine getirdik. Eşyanın tabiatı üst başlığı altında eşya kelimelerine bakacağız, eşyalara bakacağız daha doğrusu. Ee, aslında eşyanın bizim üzerimizdeki çağrıştıklarına bakmıştık. Bir o çağrışımlar konuştuk. üzerine devam edeceğiz. Evet, e, iki program konuştuk. E, kaçıranlar varsa dediğimiz gibi podcast mecralarından ulaşabilirler. Bu insanın at koyma macerasında geçen yayın dönemi insan isimleri ağırlıklı konuşmuştuk. Şimdi eşya isimlerine geçeceğiz adım adım. Bu eşyayla ilgili çağrışımlar bitmedi. Ben edebiyatla ilgili en azından branşıma dair birkaç şey de söylemiş olayım. Oradan odaklanacağız başka bir konuya. Efendim e, tabii mülkle ile malla alakasından da çok bahsettik eşyanın. Bu bağlamda sevgili Ursula Le Guin'in mülksüzlerini anlamak olmaz. E, genç yaşta okuduğum bir kitaptı Ne Mutlu Ki. E, beni gerçekten çok etkilemişti mülksüzler. E, yani mülkün e, ne olduğun... Olması gerektiği, olmalı mı üzerine bayağı kafa yormuştum. O iki gezegen üzerinden, karşılıkları üzerinden hayli düşündürmüştü. Ee, özellikle böyle bir hediyeyi paketlemek e, üzerine bir sahne vardır. Hiç unutmam. E, çok şaşırır. Kahramanın adını şu anda unuttum e, kitaptaki. Kendisine bir hediye verilir ve üstünde niçin ekstra olarak o diğer kağıdın, işte o süs rafyasının bulunduğunu bir türlü anlayamaz hmm. e, aklıma o geldi e, mülk mülkü süsleme e, varlığı ile ilgili <gülüyor> sonra e, şeyden bahsedeyim altını bahsedelim. çizmek var galiba işte değil mi biraz altın çiziyorsun eşyalar evet, evet. <gülüyor> e, sanki bir de ne kadar güzel paket edilmişse e, yüklenen anlam da daha bir fazla oluyor gibi Bazen ya, değil mi? Bazen evet ya da çok dandik bir paketi varsa gibi hep böyle bunlar şartlanmışlıklar yani. Hı hı. Ee, bir de son dönemde başka bir şey de oldu. Ee, sözüm ona daha özelsizmiş gibi görünen böyle kraft kağıtlarla paketlemek. İşte bir e, sanki saman tipi olan bir e, rafya değil de böyle o renkli renkli rafyalar değil de Biraz çevre duyarlı değil doğa paketleme ambalajlarda değişiklikler oldu. O da var. Ben bazen buna çok özen gösteren e, dükkanlar var diyeyim. Yani hediyelik eşyalarda özellikle değil mi görüyorum. Meski kullanılmış şey işte, okunmuş okunmuş gazeteler işte E, paketlemek için kullanıyorlar. Hoş oluyor. Hatta e, ikinci... böyle bir müşteri de çekiyor bir yandan. Öyle bir durumda söz konusu olabiliyor. Evet. İşte çevre düğünlerine sahipler diyerekten. Evet, o aklıma evet. geldi. Bu işte recycle kağıtlar, kullanmalar falan. Evet, evet doğru söylüyorsun. Ama Efendim, frak kağıt güzel duruyor bence. Ya. Bence de güzel Aha. duruyor. Ama o da bir şey oldu. Yani e, sanki eşyanın e, daha böyle yani içindeki e, Eşya ile ilgili bir şey söyler gibi de oldu. Bence de güzel. Ama o da bir tür şartlanmışlık gibi. Yani, Nasıl yani? Ne, ne gösteriyor? Ya bu? böyle şey sarı... Kraf e, kağıtlar içinde ne çıkıyor? <gülüyor> yo yo yani bazı mağazalar özellikle artık böyle renkli, cicili bicili işte kalpli kağıtlar kullanmıyorlar. O kraf hmm. kağıt da bir sanki e, seviye ve prestij gösterir hmm. gibi bir hal aldı. Evet doğru diyorsun. Evet. Çevreciliğin dışında yani. Hmm. Efendim başka... Şey aklıma geldi yönetmeni Pelin Esmer olan 11'e 10 kala diye bir film vardı belgesel film karışımı bir şey aslında çünkü başrolünde oynayan yaşına başına almış bey bir oyuncu değil aslında birkaç meşhur oyuncu da var ama özellikle bu koleksiyonerlikten istifçiliğe doğru giden ruh hali ve davranışla ilgili de pek çok güzel şey barındıran bir filmdir ben çok beğenmiştim hiç unutmam. Her şeyden iki tane alıyordu o Bey filmin kahramanı da olan aynı zamanda hı hı. birini kullanıyor bu ister çalar saat olsun ister bir viski olsun. Hayır, tanır. Evet riskilerden birini saklıyor o koleksiyon oluyor ha, çok diğerini içiyor çalar saatlerden birini boşuna koyuyor diğeri koleksiyon zaten zaman içerisinde ev öyle bir hale e, dönmüş ki eşiyle bu yüzden ayrılıyorlar bize işte ayrılmış olduğu zamanı görüyoruz. Ama bir yandan da gerçek bir koleksiyoner olarak bu Reşit Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'ni tamamlamaya çalışıyor. 10. cilde kadar Hı. gelmiş 11. yi alacak. O yüzden filmin ismi 11'e 10 kala ama o koleksiyon ruhunu anlatan bir film olarak almış olayım ben. Ya bu istifçilik deyince benim de aklıma bir örnek geldi. İsmi lazım değil. Ya tanıdık. Yani hiç e, her gün birkaç gazete alıyorum. Gazeteler hiç atmıyor. Ya Aynı zamanda e, su şişelerini atmıyor. Plastik su Plastik. şişelerini. Yaşı var mı? Yaşı var evet. Yani. 80 üzerinde ve evdeki su şişelerini ve gazetelerini gerçekten görmek istemezsin. Allah'tan ev büyük de <gülüyor> kaldırıyor. 3 evet, katlı yaşayınmış. bir ev. 3 Üç katın 3'ünde de her tarafında gazete ve Plastik suçaları var mı? Evet öyle hadiseler biliyorum. Biraz uzaktan başka birini de zamanında tanımıştım böyle. Evet efendim bu biriktirme ve müzecilik olayından da bahsetmiştik. Geçmiş programlarımızda Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi geldi aklıma hemen. Yani hem gerçekleştirebildiği bir hayal olarak bir eşyaların o romanda geçen ve hikayesi olan eşyaların biriktirildiği bir müze var. Hı hı. Bir yandan da romanın sonunda çok güzel bir bölüm vardır. Yani roman biter ve Pamuk bu müzecilikle, eşyaları biriktirmekle ilgili hikayeler anlatır, bazı müzelerden bahseder. Hı hı. Benim hayli etkilendiğim, hatta belki romandan daha çok sevdiğim bir son bölümdür o. Gene biriktirmeyle ilgili anılacak bir roman. Bir de E, de mestrin e, geçen program bahsetmiş olabilirsin demişti Kerem bana programla ilgili konuşurken ama şimdi ayıp olacak seyircilerimiz ama <gülüyor> bana mı bahsettin seyircilerimize mi bahsettin damatlığımda olsun evet ben de tekeri iyidir güzel hikayedir çünkü e, odanda seyahat diye iletişimden basılan e, bir kitap e, çok çok sevmiştim e, gerçekten e, günlerce o odadan hiç çıkmaz ve işte koltuktan e, komodine oradan başucundaki küçük e, dolabı Ve içindeki odanın eşyaları da çok ayrıntılı betimleyerek bazen onda bıraktıkları etki ana olarak bazen oradan başka konulara geçerek eşya ile hayli ilgili. Aklıma bunlar geldi bir atlamayalım dedim. İyi yaptın. Şimdi nereye ya. gidiyoruz Kerem'cim onu da sen söyle Aslında bari. Aslında eşya girişi yani eşyanın tabiatından... Biraz böyle Didem seven ben de onun sayesinde biraz sevmeye başladım. Önceden kafam biraz daha dağınık çalışıyordu Didem gruplandırmaları sever. <gülüyor> ee, şimdi biraz mutfak eşyalarına bakacağız ee, ve mutfak eşyalarından da e, asıl hani e, değil mi ilk akla gelenlerden bu çatal bıçak kaşık üçlüsüne bakalım istedik. E, ama tabii sadece mutfak boyutuna bakmayacağız. Yani biraz eşya mantığı üzerinden hareket ederek bizi bakalım ne, nelere, nerelere sürükleyecek bu kelimeler. E, biraz konuşalım istersen üzerinden. Sen e, evet, mutfakla yani, ilgili çağrışımlar neler geliyor buna? düşündüm sanki daha Hı -hı. çok. Yani zaman içindeki değişim. Ee, özellikle kendi kültürümüzdeki mutfak değişimiyle ilgili bildiğim kadarı bir dönem ee, gerek bitkilerden gerek yemeklerden yemekte kullanılan bazı malzemelerden bahsederken Murat Belge'nin yemek kültürü müydü kitabın adını? Hatta, tarih boyunca yemek kültürü ha, galiba. Tarih boyunca yemek kültürü, evet. iletişim yayınlarından. Evet, evet. Sen bana aldırmıştın hatta. Hmm. Bir dönem iletişim yayınlarına birlikte giderdik. Çok ilginç bir kitaptır. Tavsiye ederim. Evet, <gülüyor> evet. Çok güzel bir kitap. Ve orada mutfakla ilgili de pek çok bilgi var. Oradan da aklımda kalan bazı şeylerle beraber. Yani mutfak eşyalarının evrilmesi mi diyelim değişmesi mi diyelim düşündürdü beni e, belki e, daha az sayıda e, eşyadan çok daha küçük detayları içeren e, çok fazla eşyaya daha e, manuel e, basit e, ya da hatta elle yapılmış e, bazı malzemelerden e, teknolojik malzemelere doğru giden bir değişim var inanılmaz Onu da düşündüm. bir değişim var yani evet Mutfağa sığdıramaz olduk eşyalar artık ya. Öyle bir duruma geldi yani değil mi? Evet. Yani çok. bir 10 sene öncesini hatırla evet. ya da 20 sene öncesini. Şu an mutfak içerisindeki eşyalara baktığın zaman bazdığın hala ne işe yaradığını ben bilmiyorum <gülüyor> ben, yani, ben, hayli de yemek yapan bir şey ama kafam karışıyor bazen ya çok doğru bir <gülüyor> de şey var mutfakta büyüdü ben de zaman içinde oturduğumuz evlerde ev çok eskiyse eğer yani ev böyle 40-50 yıllık bir evse mutfak hep çok küçük oluyor işin ilginci eskiden Kadının mutfakta geçen vakti daha çokken en azından çalışan kadın kadın sayısı daha az ve o da evde olduğu için daha çok mutfakta değişik değişik şeyler e, yapıyor iken mutfak küçücük. Hatta dolapları da çok az. Mutfak dolabı diye bir şey neredeyse daha az. Böyle e, raflar vardır önüne çıta çakılmış tabaklar ona konur. Hı hı. E, tabii belki bir kiler dolabı ya da kiler odası gibi şeyler de olan biraz daha durum iyiyse evler var belki ama şimdi mutfak Daha çok geniş aranıyor. Mutfakta bir masa olsun. Tabii tabii. Ee, Duvarlar işte kaldırılıyor ortadan. Evet. İşte Amerikan tipi mutfaklar deniliyor işte. Doğru. Masayla birleştiriliyor vesaire. Salona açılıyor. Teknik ee, aletler artıyor içinde. Tabii. Ee, yani sadece buzdolabı ve fırın Hatta değil. Hatta yapım aşamasında e, çoğu zaman mutfağın e, araç gelişleri... Ee, işte e, maliklere satılıyor yani. Işte. Aa, evet, i̇şte, evet ne, ne, ne diyor da onlara ya, sıra. Sıra. Evet, Yani Bütünüklü olarak mutfak satılma durumu söz konusu oluyor. İstersen bir şarkı arası verelim sonra devam edelim. Tabii. Şşş, şimdi Mustafa Kandralı'ndan gelsin ben pek severim. Konya Kaşık Havası. Efendim, Açık Radyo'da 95.0'da kamusla güreş konuşmaya devam ediyor. Mutfak eşyalarından bahsetmeye başladık artık bu programımızda. O yüzden de kaşık havası dinledik. Şimdi Kerem demişti ki şu anda... Çatal, bıçak, kaşıkla ilgili detaylı konuşmaya başlamadan biraz genel olarak mutfak eşyalarından bahsedelim dedik. Ben mutfakta hayli işte yapan bir erkek olmakla birlikte bazen bazı eşyaların ne işe yaradığını bilemiyorum dedi. Fazla da Çok biliyorum ya. Ben de çok biliyorum. Sen patates, ne de biliyorsun? Patates soyma şeyleri var ya şöyle çok ha. basit bir şey plastik. Evet, evet. Ucunda böyle tam ortası tıraş bıçağına benzer. Evet evet evet. Hatta her şey soyuluyor bundan. Evet, evet. Çok komik geliyor bazen. Vapurda satıyorlar. Vapurda satıyorlar. Bazı böyle hakikaten çok ucuz ama çok pratik şeyler var. İşte onun gibi. Evet. O işe de yarar bir, bir şey aslında. Iyi. Havucu da çok güzel soyuyor. Evet, Patkısı muazzam soya. Kaba. Bıçakla falan soymak onu bir maharet istiyor. Ya Vapurdakiler çok maharetli. Onlar bizim mutfağa gelsin istiyorum ben. Her şeyi hızlıca soyup <gülüyor> sonra da ikram ediyorlar. Kalmadı mı ya sanki? Ben son dönemde hiç rastlamadım. Ada vapurunda görüyorum. Galiba kısa şehir atı vapuru yolculuklarında şey, yok. pazarlamayı da. evet. Almış evet. olalım. Evet. Efendim bana da şeyi komik geliyor. Ee, mesela narın e, tanelerini çıkarma şeyi var. Sadece o işe yarıyor böyle. Küçük bana küçük gelmiyor. Yani. Çok zor ya nar açmak. E, o ya, o işe yarıyor falan. mu? Ya, bilmiyorum bir dakika komik gelmiyor derken ben ha. aleti hiç görmedim. Nasıl Na, nar, bir evet. şey yaramıyor mu? Ben almadım. Nedense sırf nar için bir alet alma <gülüyor> bana çok lüzumsuz geldi yani. Ama nar şimdi... Her gün nar diyor ya. ya <gülüyor> Meşakkatli bir şey. Tek tek tane tane. işe yarayabilir. Her taraf yani. cinayet mahalli gibi. Ona ben de gibi. para vermem muhtemelen de. <gülüyor> <gülüyor> vermedin cinayip şimdi. Cinayet mahalli dedi ya. ya. Bazen e, bir takım böyle karşımıza çıkıyor e, sosyal medyada, Instagram'da böyle. Narı 30 saniye içinde hiçbir yeri kirletmeden ve bu aleti kullanmadan e, soyan arkadaşlar oluyor. Saygı duyuyorum yani yapamadım. Olsun, ne diyelim. Abi, ben... benim bu arada be, be, eşinin yani abisi sevgili eşim mağazalar şey açıyorlar. E o benim traktörum işte ya. Onlar ve babası çiftçi yani katen bayağı da meyve bahçeleri de var. Öğretsin bana da ilk kurulmuştu. Gel baştan... bir gün görürsün hakikaten tamam. çok güzel. Sonbaharda. Soyuyor diye hatta bana izin vermiyor kendisi soyuyor. Aa, çok iyi. O cinayet mahalli hikayesi <gülüyor> çok oluyor. Olmuyor hakikaten onlar ya. Harika. Efendim başka ne var? Ee, mesela mısır patlatmak için bir alet var hem de şey hmm, yani elektrik evet, o adım kadar anlamlısız ki. Elektrik varmış onun. Var. Eskiden onun böyle sacdan böyle alüminyum böyle dandik bir şeydi. Ay ne gerek var tencerenin içine zeytinyağı döküyorsun koyuyorsun içine bir de şeffaf bir tencere kapağı varsa çok lüzumsuz bence. <gülüyor> bir şey daha vardı öyle çok lüzumsuz gördüğüm şimdi onu anımsayamadım ama. Çok ya, yani... Pahla, salataları yıkıyorsun ya böyle çok ıslak ıslak olmaması lazım salatanın da böyle Hı. sosunu sulandırmasın diye. Sadece e, o yıkadığın salatanın e, işte şeylerini yapraklarının suyunu almak için bir alet de var. Suyunu al ha Bahsetmiştin onu görmedim. Evet ben yani şey değil elektrikli Alıyorum peki. değil. Almadım. Onu da çok yüzümsüz buluyorum. <gülüyor> bir bakıp karar verelim bence. Başka yöntemler Ya Salatayı Süzen iki parçalı bir şey var. Onu ters koyup böyle e, sallayınca öyle de gidiyor. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler biz bugün gerçekten mutfak programı gibi olduk. O programların yarattığı bir takım e, duygular var. Ondan bahsediyordum Kerem aslında bak. Ona geçebiliriz. Ya duyguda da güzel. Şimdi şeyi düşünmeye başladım yani çok boyutlu bir dünyadayız yani iletişim kanalları çok arttı. Dolayısıyla işte uluslararası anlamda işte farzı misal bugün Amerika'da ya da ne bileyim Avrupa'nın herhangi bir köşesinde neler yapılabilirlerden dahil bir fikrimiz var değil mi? İşte açıyoruz televizyonu işte birçok işte televizyon platformları var orada belgeseller izliyoruz, yarışmalar izliyoruz. İşte habire mutlak eşyalarını görüyoruz. Türkiye'de de çok hani evet. ciddi ciddi böyle yatırımlar yapan, bütçeli vesaire değil mi? Bir sürü, bir sürü programlar var, haftalar boyu sürüyor. Doğru. Ve orada eşyaları görüyoruz, ayrıntıları görüyoruz. Dünyanın hemen her yerinde herhalde. Bu bayağı bir sektör oldu. Benim bunlara çok düşkün. Arkadaşlarım var, bazı isimler söylüyorlar. Tanımadığım için beni hatta... Yani hafif ayıpladıklarını hissediyorum. Aa tanımıyor musun onu falan diyorlar. O kadar meşhurmuş ki o kişi. İlgi duymadığım için izlemediğim bir şey belki ama. Ya bu bununla birlikte işte bir lezzet takipçiliğini doğurmakla birlikte aynı zamanda eşya açısından değerlendirdiğimiz için eşyanın belki de hani böyle biraz daha da, ço da çoğalmasına Hı. da vesile oldu. Doğru. Çünkü öyle de bakmak lazım. Çünkü hani insanlar bir lezzet peşinde koşarken o lezzeti yakalamak için belki eşyaları kullanarak O lezzette daha iyi ulaşabildik, ulaşabildiklerini düşünüyorlar muhtemelen. Keza ulaşıyorlardır da. Doğru. Hani işte bir işte bilmiyorum yani çok vakıf değilim ama işte bir balık pişirirken ya da ne bileyim et pişirirken. Herhangi bir sebzeyi pişirirken bilmem ne. işte Tavası. Tavasını kullandığınız zaman o lezzeti yakalama olasılığının daha yüksek olduğundan ha bire böyle gözümüze gözümüze sokuyorlar. Sokuyorlar. He. Dolayısıyla hani böyle. Ee, insanların da merak alanlarına girdiği için lezzet peşinde koştukları için insanların mutfaklarına da girmeye başladı. Bunu Ondan görüyoruz alalım. Yani. Evet, tabii. tabii canım bizde de oluyor. Yani Mesela bu VOK tava denilen tavanın işe yarar olduğunu gördüm ben. E, almadım almadım direndim sonunda aldık ama e, bazen de emin olamıyorum ama hani bir alet edevat e, satma e, yere, reklamını yapma kısmı da var işin. Yani öyle de hissediyorum. Canım, Ama gerçekten bazı malzemenin, o kullanılan malzemenin yemekle birleşmesi, onun ateşteki işte oluşturduğu kombinasyonun yarattığı bir etki var. Bazen de o kadar alengirli alet edevata sahip olmayan, eli çok böyle güzel, becerikli bir takım hanımların, beylerin, onlar hiç olmadan mutfakta harikalar yaratması da söz konusu oluyor. Tabii doğru diyorsun. Falan filan. Başka Aynen. eşya deyince aklımıza neler geliyor? Ama mutfakta çok eşya var. Yani e, her birini böyle şimdi arda arda sıralamış olmayalım. Kendimize Onlara göre... bakacağız zaten. Evet gideceğiz öyle. Yani sofradan başlayalım dedik. Yani ana hani ana değil tabii de. Evet sofra da ana... aslında. Evet. Çatal sofra bıçak. düzenin içerisinde çatal bıçak kaşığa bakalım istedik. Tabii kaşık çatal bıçak dendiği zaman aklımıza birçok şey geliyor. Kaşık çeşitleri var tabii. Yani işte çay kaşıkları, çorba kaşıkları. Tatlı kaşıkçılığı, tatlı kaşığı değil mi? Bunlar Balık. var. Bir yandan sözcüklere bakarken bu kaşıkçı kuşu, pelikan kaşıkçı kuşu diye de geçiyormuş. Çok hoşuma gitti beni. Eşit benim. gagası tabii kaşık evet, gibi evet. orada balındırıyor, tutuyor. Bizde bu ara bir ara kaşıkçı elması şeyi dönüyor gazetelerde çalındığına dair. Daha evet ee, ben de, evet, de rastlamıştım. Bu, bugün açıklama yaptı Tokkapı Sarayı Müdürlüğü diye. Yani olfaza edildiğine dair bir bilgi verdi. <gülüyor> o aklıma geldi benim. Taze bilgi. Evet bir yandan bu uzak doğu mutfağında hani bizim temel olarak kullandığımız çatal bıçak kaşık haricinde kullandıkları o çubuklar var. Ne evet çöpstik. Çöpstikler var. Onları tam tamamen bambaşka tabii bir evet. el pratikliği var. Bir maharet bu, istiyor. Yani evet onu çok kullanmak gerçekten çok zor. Ben bugüne kadar hiç beceremedim. Gerçi o mutfağı da çok böyle nostim. Sema, yani işte. Ben severim bazı şeylerini ama. Yani bazı şeylerini gerçekten çok seviyorum. Bazıları da çok bana göre değil. Yani acı olanlarını yiyemiyorum. Evet doğru, doğru. Bazı çok çiğ olanlarını falan gibi ama. Bazı soslar hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama bize yakın tatları daha çok hoşuma gidiyor diyeyim en azından. Ben bu suşiyi falan yiyemiyorum açıkçası. Hadi, Hayır, abi, ben yiyemiyorum. çok severim. Mesela, evet. Ekşili tatlılı şeyleri çok seviyorum. Ee, biraz da o konuda bir tutuculuğum oluyor. Sevdiğim böyle beş altı şey var. Onların dışına çıkmaya bazen korkuyorum. Hmm. Bir, bir iki kere çıkıp böyle hiç yiyemediğim oldu. Evet. Hmm. Böyle yani. Yani bıçak denildi tabii birçok şey aklı geliyor işte. dedi İşte ne bileyim sustalısından kasap bıçağına, aşçı bıçaklarından meyve bıçağına, ekmek bıçaklarına biraz daha bir şey aklıma geldi. Yani bu keskin yönüyle acaba şiir dedi bir hatta daha mı baskın diye düşündüm. Yani diğer kaşığa ve çatala göre değil mi daha böyle bir... Muhtemelen çünkü mutfaktan çıkıyor, işin içerisine cinayetin de girdiği geniş bir <gülüyor> yerpaze var. Evet. E, ama mesela şey olarak düşününce bunların içinde özellikle gene bizim kültürümüzden bakıyorum tabii. Aslında çatal ve bıçak devreye girene kadar çok uzun zaman kaşık başrolde. Tabii kaşık hatta şey yani işte hatta malzemesi de değişiyor tabii ister istemez. Başta ahşap olarak. Evet. Yani ondan sonra işte demir türevi işte çelik türevi. Doğru. Ee, dönüşüyor. Gümüş, altın ee. falan artık. Nerede yaşadığına bağlı. Bir yandan mi? da bu tabii ahçılık işte bu bahsettiğimiz mutlak akademileri, bu televizyonlar vesaire bu programlar etkisiyle bu bıçaklara dair o işte ne bileyim bu süs eşyası takı olarak da böyle bir özel ilgi var. Dikkatimi çekiyor. İnsanlar böyle işte ahçılar böyle bıçak Haa e, evet e, evet çatal biçiminde çak, kolyeler evet, falan. Evet evet o tip e. şeyler çok görmeye başladım. Bıçak horonu var Trabzon'da o aklıma geldi. Horon. Evet evet bir tip horon var. Bıçakla hakikaten bıçakla işte oynanıyor. Hmm. Ee, tabii bıçak denince bıçak kurban ilişkisi söz konusu. Evet. Yani bu kurban kimi zaman maalesef hayvan oluyor. Kim e, zaman ne oluyor? Ay insan oluyor <gülüyor> doğru. E, tabii evet. bu yandan, bir yandan da bıçak adeta bir, bir fiil doğurma aleti gibi geldi aklıma gibi geliyor. Çünkü bıçaklamak bu, o anlamda mı? Ya yani kesmek, doğramak, öldürmek, hmm. bıçaklamak, yaralamak, saplamak, deşmek. Işte çekmek, deşmek. Bıçakla ilgili birçok fiil var. Bunlara da bakarız herhalde. Bir de mutfakta ölçü birimi olarak kaşık kullanılıyor değil mi? O da evet. işte ne bileyim üç çorba kaşığı bilmem ne, üç çay kaşığı tuz evet, gibi. Evet, çay, çorba, tatlı doğru hmm. bardak dışında. Hatta dışından. hani dedim ya bıçak hani böyle keskin yönüyle dedi. bir hatta daha baskılı derken sanki sanatta işte bazı örnekler var işte sinemada değil mi? Sapık filminde Sayko filmde, evet. Arketiçkok'un o meşhur bıçak sahnesi var. Cezayirlerinde de böyle... Bir de sen film söylemişken araya girdim ama... E, ...korku filmlerinin de çok vazgeçilmez bir tabii, tabii. E, parçası ve çeşitleriyle birlikte. Evet. Hat, bu mutfaktan dışına çıkıyoruz ama oraya zaten gideceğiz yani gidebildiğimiz kadar. İşte Tatar Ramazan filmi vardı. Bir ara çok hani e, oynanıyordu, oynatılıyordu şeylerde, film, televizyonlarda. Televizyon, Onda evet. böyle bıçaklama sahneleri vardır. Yani düğünler vardır, işte bir havlu bağlanır vesaire böyle ha. saklanır edilir. Öyle. Şimdi istersen zaman yetmedi evet, mi? Zaman bitti. bitti. Mi? E, haftaya devam edelim. Çatal, bıçak, kaşar ayrıntı olarak girmeye devam edeceğiz. Şimdilik Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere iyi haftalar. Efendim, hoşça kalın. İyi haftalar. Ağzınızın tadı yerinde olsun. Görüşmek üzere.